Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın Günaydın Evet e, pazar günü yine önemli bir e, seçim var Türkiye'nin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri malum birkaç aydır gündem buna kilitlenmiş durumda ve bunun yanı sıra tabii Türkiye ekonomisindeki gelişmeler yakından takip ediliyor özellikle son günlerde e, Türk lirasındaki ve dolardaki hareketlilik e, swap piyasası Türkiye artık yeni terimlerle e, tanışıyor ve hemen e, adapte oluyor e, artık eskiden e, yurttaşı e, Uzak gibi görünen bir takım ekonomik terimlerle e, gündelik hayatta hemhal oluyoruz. Böyle bir süreç içinden e, geçiyorken biz de hem programımızın e, adı da e, malum. Hem ekonomiyi hem ekolojiyi hem de yerel seçimleri doğrudan kesen e, bir program e, yapalım istedik. Ve e, bu hafta stüdyo konuğumuz e, Artı Gerçek e, muhabirlerinden gazeteci Rıfat Doğan. Rıfat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş geldin. Rıfat. Rıfat aynı zamanda e, bu sene Metin Göktepe ödüllerinden e, fotoğraf dalında evet. çok tebrik ederiz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Gerçekten ederim. hafızalara kazınan bir fotoğrafta o da. Şimdi Rıfat seçim süreci boyunca İstanbul'un önemli ilçelerini, kritik ilçelerini tek tek gezdi. Orada kimi yerlerde, adaylarda, adaylarla kimi yerde işte seçmenlerle halkın, yurttaşların nabzını tuttu. Seçim atmosferini bir şekilde anlamaya ve aktarmaya çalıştı e, istersen Rıfat nasıl bir stratejiyle e, İstanbul'un ilçelerini gezdin kaç ilçe e, gezdin hangi adaylarla temas ettin ee, yine e, aç, e, Artı Gerçeğin e, televizyon kanalı Artı TV'de e, CHP e, İstanbul Belediye Başkanı adayının e, yer aldığı programda da yine e, sorular yöneltme fırsatın oldu. Hı hı. E, bütün bu e, gelişmeler ekseninde e, bu nasıl bir yol izledin? Onunla başlayalım istersen. Ee, herkese merhabalar. Ee, ya 12 tane ilçeyi dolaştım yaklaşık olarak 15 günde iki haftada bu ilçeleri tabi seçmemin nedenlerinden bir tanesi bu 12 ilçede işte 6 tanesi AK Parti Belediyesi 6 tanesi CHP hmm. Belediyesi buralarda değişimin mümkün olabileceğini değişimin gerçekleşebileceğini hesap bir takım hesaplamalar yaparak gezdim. Ne var bunların içerisinde? İşte örneğin Alpertaş'ın aday olduğu Beyoğlu var. İşte DSP ile CHP'nin çekiştiği Şişli bölgesi var. Bunun dışında... Kadıköy'de galiba. Evet. Kadıköy'de var. Kartal'da var. Maltepe var. Fatih, Bahçeyle Evler, Esenyurt, Avcılar, Ataşehir. Hatta bu program bittikten sonra bir de Eyüp'e gideceğim. Eyüp Sultan'a gideceğim. Oradaki son durumu e, alacağım Ama dediğim gibi işte burada AK Parti ile CHP ya da CHP ile DSP arasındaki çekişmenin olduğu e, ilçeleri dolaştım özellikle. Hı hı. Bir, e, bu noktada hemen Kadıköy için bir de İyi Parti adayı Emre Kınay olduğundan evet. Evet. E, onun için de bir e, şans olabilir mi? Yani orada da bir, ayrıca bir ittifak haricinde bir rekabet var çünkü. Evet e, orada ilginç bir görüntü var. Yani kimse e, orada Kadıköy'de konuştum özellikle CHP seçmenleri. Ee, i̇yi Parti'nin Emre Kınay'ı göstermesini göstermek tırnak içerisinde göstermelik bir e, hareket olarak algılasa da e, benim konuştuğum iyi Parti Kadıköy ilçe başkanı çok iddialı yani seçimin e, neredeyse başa baş geçebileceğini söylüyor e, orada şunu belirtmek gerekiyor ya yani benim kanaatim bu Kadıköy'de CHP aday belirlerken biliyorsunuz en fazla tartışma çıkan yer Kadıköy'de. Evet Aday Adayla ilgili evet. Şerdil Darı Odabaşı. Hı hı. Ee, şimdi Şerdil Darı Odabaşı'nın daha önceden attığı tweetler vardı. Bunlar çok fazla... Özellikle yandaş basında kullanıldığı ve e, tartışma konusu olduğu e, e, PMD çoğunluğu sağlayamadı ilk toplantıda. Dolayısıyla İyi Parti'nin hamlesi biraz daha şerdil dara başıyla ilgili olduğunu evet. düşünüyorum. Yani daha Kadıköy'ün ulusalcı e, ve daha e, nasıl diyelim e, e, Atatürkçü. A, sağ sağ evet. kesimini. Evet, evet seslenen bir Hı -hı. E, aday olduğunu söyleyebiliriz. Peki evet. e, Ekrem İmamoğlu e, röportajını da hatırlattı Pelin. Şimdi sen aynı zamanda e, çevre haberlerine de çok tanınıyorsun. E, ve eminim ki yani bu seçimle ilgili nabız tutarken bir yandan da bir kulağınla da adayların e, çevre adına, kentleşme adına neler söylediğini de e, hı hı. sordun. E, mesela Ekrem İmamoğlu e, Büyükşehir adayı... Hı hı. E, ...onun yani... E, ...çevreyle ilgili sence... E, ...gerçekten böyle hani... ...İstanbulluların e, gündemine... ...sorunlarına... ...parmak basan ya da ulaşımla ilgili... ...öne çıkan söylediği şeyler nedir? E, ben ona... E, ...programda... E, ...Ekrem Bey'e şeyi sormuştum... ...Kanal İstanbul projesine hmm. nasıl... Hmm. ...baktığını ve karşı çıktığını... ...ya karşı çıktıysa da neler... ...neden karşı çıktığını sordum... E, Cümle arasında karşı çıktığını söyledi ama gerçekten e, hani ben o konuda e, samimi olduğunu düşünüyorum belli açılardan. Çünkü e, kendi konuşmasında mega projelerden, büyük projelerden çok bahsetmiyor. Daha yerel ölçekli, daha lokal ve sorunları çözmeye dönük... E, sorunlardan özellikle kentleşme anlamında özellikle çevre sorunları anlamında e, lokal sorunlardan ve onları çözmekten bahsediyor bu anlamıyla mega projelere çok fazla yatırım yapmamayı ve e, bu anlamıyla e, nasıl diyelim işte bir daha bu yeşil vadiydi galiba değil mi? Evet, evet, evet. mi? böyle e, projeler gerçekleştirmeyi düşünüyor Tabii bunlar tartışmalı şeyler. Yani nasıl uygulanacağını bilmiyoruz. Yani proje o düzeyinde... çok fazla doldurulmamıştı evet, ne evet. yazık ki. Evet. iki adayın da birinin yeşil vadi, diğerinin yeşil koridor dediği <gülüyor> böyle bir çok birbirine benzer ve aslında İstanbul'un da aynı bölgelerine aşağı yukarı tekabül eden projeleri var ama yani gerek Ekrem İmamoğlu'nun gerekse Binali Yıldırım'ın bu vadinin, bu projesinin 6, e, ...incelediğimiz kadarıyla çok fazla doldurulmuş değildi. Evet, evet. Ya bir de e, hep İstanbul'u e, tepeden gören fotoğraflarda hiç boşluk olmaması dikkatimizi çeker ya. Yani evet. şimdi Hı -hı. E, herkes yeşil alan yapacağız diyor işte park bahçelere. Evet, bütün adaylar evet, sayılıyor. Evet, evet yani, ama... Şimdi öyle enteresan bir şey ki yani şimdi bu bunları nereye yapacaksınız mesela? Yani boşluk yok ve nasıl bir proje, nasıl bir dönüşüm, mesela kentsel dönüşüm meselesi ciddi bir sorun. Yani ve e, toplanma alanları ciddi bir sorun. Buraları nerelere yapacaksınız? Çünkü bunları İstanbul'da neredeyse yapacak. Yer kalmadı yani. Aynen öyle. Ee, benim de pazartesi günü e, Artı TV'deki e, programımda yine ekolojik odakta e, İstanbul Üniversitesi'nden e, doçent doktor Cihan Erdönmez vardı. E, onunla da aynı şeyi konuştuk. Şimdi bu hem yeşil vadiler hem yeşil koridorlar özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ki e, işte o e, Kanal İstanbul'un e, yapılacağı yerlerden e, denize doğru... E, ...bağlantı e, kurulmasını... E, ...içeren bir takım e, projelerden oluşuyor. Ama senin de dediğin gibi... ...yani boşluk alan yok. Nasıl Hı -hı. yapacaksınız? Yani e, bütün her tarafı istimlak ederek... E, ...yollar açmak... E, ...bu da başka bir takım... E, ...mega proje gibi algılanabilecek bir şey. Dolayısıyla İstanbul'da pek e, boş yer... ...boş alan e, kalmadığı için... ...belki de o projelerin bu kadar altını... ...dolduramamalarının... <gülüyor> altında yatan sebepte evet. bu büyük ihtimalle. Ha. Orada birinin hakkını yemeyeyim. Ee, evet. CHP Beyoğlu adayı Alper Taş'ın hakkını yemeyeyim. O orada e, biraz altını dolduran bir söylemde bulundu. Bu yeşil alan meselesinin sorun olduğunu belirtip e, bunu nasıl yapacaksınız diye sorduğumuzda şimdi biliyorsunuz Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm meselesi ok meydanda özellikle ciddi bir sorun. Şimdi buralarda yapacakları kentsel dönüşümle, yapacakları bir takım yıkımlarla aslında ee, ...daha önceden yeşil alan olan aslında işgal durumunda hmm. olan yerleri e, tekrar, tekrar yeşil alan olarak... Hmm değerlendirecekken Mesela bu açıdan Alper Taş'ın e, bu hani bu söylediği daha mantıklı gözüküyor. Bir de net bir evet, mesaj evet, bu evet, herhalde evet. diğer adaylardan evet. daha ayrılan bir ifade. Peki genel olarak baktığımızda 12 ilçe gezdim dedin. Oradaki adayların ve çekişmeli geçecek 12 ilçeyi özellikle seçtim dedin. Buralardaki adayların öne çıkan ...vaatleri arasında kent, çevre, ekoloji meseleleri var mıydı? Hı hı. Kullandılar mı bunları? Ya çokça kullanıyorlar ama benim bu seçimde dikkatimi çeken... ...özellikle Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına bir kreş meselesi... ...her mahalleye bir kreş hı. meselesi, kadın sığınma evi gibi... ...işsizlikle mücadele, işte meslek edindirme kursları kurulması gibi... Ee, aslında ekonomiyi daha fazla öne alan e, projeler e, gözüküyor. AKP adayları tabii e, yani bu e, yeşil alan meselesine e, önem veriyormuş gibi gözüküyor. Ama yani millet bahçeleri meselesi çok tartışmalı mesele biliyorsunuz. Yani, bir tarafta işte Üsküdar'da şimdi e, Valdebo korusu biliyorsunuz uzun süredir yapılaşmaya açılan, yap, açılmaya is, açılmak istenen bir yer. Mesela burayı millet bahçesi yaparak aslında... Ee, başka bir şeye dönüştürme çabasındalar. Oradaki insanlar da e, bunun olmasını istemiyor. Zaten İstanbulluların kullandığı bir koru orası. Dolayısıyla evet. e, AKP adaylarının daha fazla öne çıkan e, projelerinden bir tanesi millet bahçesi. Yani neredeyse hı hı. her yere bir millet bahçesi e, yapmayı düşünüyorlar. E, burada e, özellikle benim dikkatimi çeken e, kartal e, CHP kartal adayının bir tane projesi var. Hı hı. Onu yani şunun için söylüyorum yani bir takım yerlerde CHP adaylarının da AKP adaylarından e, çok farkları kalmıyor şey anlamda, projecilik anlamında. Örnek hmm. veriyorum işte Rekabet. Aydos'ta. Evet Aydos kent ormanı diye bir şey yapıyor e, sayayım size işte e, kır yapıyor mescit var e, işte seyir terası var anlatabiliyor muyum ya hmm. e, işte, kartalın önemli ormanlarından bir tanesini. Ya bu hali aslında şey açıyor. İzin baskısına açıyor evet, aynı evet. zamanda. Evet. Yani şimdi dolayısıyla orada da bir fark kalmıyor. Yani bu dikkatimi çeken bir şeydi. Yani kendisiyle görüşme imkanım olmadı. Çok yoğundu. Ben Kartal'a gittiğimde görüşme e, sağlayamadık ama görseydim yani e, bu projenin kendisini hani soracaktım ya sonuçta e, ne farkı var bunun diğer e, AKP adaylarının projelerinden diye soracaktım ama bunun imkanı olmadı tabi Peki evet. ulaşım alanında da e, yani hı. hem İmamoğlu hem Yıldırım e, tabii enteresan yani Cumhur İttifakı'nın adayı bineli Yıldırım hani yıllardır zaten İstanbul'u e, yönetiyorlar. Hı hı. Hani bu AK Parti öncesine kadar 94'e kadar geriye götürebiliriz ve elbette ki e, toplu taşıma metro işte vesaire e, Marmaray gibi çalışmalar devam ediyor büyütülüyor falan ama hani bu trafik sorunu çözemedik evet. e, diyorlar benzer şekilde Ekrem İmamoğlu'nda da trafiğin çözümüne dair yani hala bu İstanbul'da trafik büyük bir sorun e, sence yani adayları karşılaştırdığında hı hı. E, ne diyorlar yani gerçekten e, biz ulaşımla ilgili bu projelerin bir kısmının çünkü köprü gibi hı hı. E, bunların Kuzey ormanlarına zarar vereceği ve aslında e, trafiğe çözmeyeceğini de çok konuştuğumuz için e, yani şimdiki yerel seçim vaatlerinde ne diyorlar yani gerçekten trafiğin çözümüne e, ama ekolojik yani kentle uyumlu evet. bir içinde, evet. çözümüne dair bir şey var mı? benim görebildiğim kadarıyla daha çok battı çıktı şeklinde trafik sorununu çözmeye çalışan hep o olan, Melik Gökçe'nin şey. evet Melik Gökçe'nin Ankara'da hani Ankara'ya gittiğimiz hep gördüğümüz hı hı. Otobüsteyken böyle giriyoruz ve çıkıyoruz. Evet. O tünelleri yani bu adayların projelerinde bu bahtı çıktılar çok fazla. Ama bunun Taksim örneğinde olduğu gibi trafiği çözmediğini hatta daha kötü, daha hale, kötü getirdiğini hale getirdiğini, getirdiğini görüyoruz yani. Bunlar dışında ulaşımla ilgili metro projeleri çok fazla öne çıkıyor ama yani işte görüyoruz 17 yılda aslında 2019 hedefleri 500 kilometre gibi bir Hedefte ama o hedefin çok gerisinde kalmış durumdalar. Hı. Çünkü e, bu bazı metro projelerini hem ekonomik kriz nedeniyle hem de şöyle diyelim e, FETÖ e, meselesinden dolayı iptal etmek zorunda Kaldılar. Dolayısıyla ortada bir ulaşım sorununu çözecek bütünlüklü. Çünkü ulaşım sorunu dediğiniz tek başına bir sorun değil. Kentin bütününü planlamakla ilgili bir sorun. Kentin bütününü planlayamadığınızda ulaşım sorunu istediğiniz kadar metro yapın. istediğiniz kadar insanları deniz ulaşımına yönlendirin. Bu trafik sorunu çözmek mümkün değil. Çünkü yani her gün İstanbul'da ulaşımın ana aksatıları, ...etrafına yeni gökdelenler yapılıyor... ...ve bu yeni yoğun anlamına tabii. geliyor... Dolayısıyla, ...yeni arabalar trafiğe evet, katılıyor... Evet, ...sürekli... Evet. Ya ...bunları e, çözmeden... ...bu e, adayların sunduğu... ...metro projeleri ulaşım... E, ...projelerin kendisi İstanbul trafiğini... ...bir süre daha çözemeyecek gibi geliyor bana... Evet. Evet, öyle ee, ...bir de... E, ...tabii bütün bu senin söylediklerine... ...ilave olarak... E, ...aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun... ...yürünebilir bir kent... E, ...vadi de var İstanbul için... E, erişilebilir bir e, kent diyor. E, i̇şte yani yaya trafiğinin yoğun bir şekilde kullanılabildiği bir e, şehir haline getirilebilmesi için hem önce bu trafik düzenlemelerinin e, yapılması gerekiyor hem de öte yandan biliyoruz ki değil Türkiye'nin Avrupa'nın en kirli şehirlerinden havası en kirli şehirlerinden birisi İstanbul. Yani hava kirliliği sorununu çözmeden de insanlara hadi çıkın <gülüyor> sokaklarda yürüyün demek e, çok e, anlamlı olmuyor bu e, açıdan bak Yine Binali Yıldırım'ın da buna benzer bir takım vaatleri olduğunu görüyoruz burada işte Büyükdere Caddesi'ne şehir terası yapmak gibi yani oraya insanlar nasıl ulaşacaklar nasıl o teraslara çıkacaklar tabi hayal etmesi güzel hayaller sonsuz ama ne kadar uygulanabilir o çok tartışmalı bir nokta tabii ki. Evet, evet. Ya zaten bizim hani bu kente yaşayan yurttaşların en büyük sorunlarından bir tanesi de herkesin e, aynı noktalara farklı projelerle geliyor olması. Evet. Ama yani o noktanın sonuçta o noktaya yapı yapılabilecek e, projelerin ya da yapıların ya da başka şeylerin zaten hani sınırı belli. Ya, ama bunu herhalde kendi ideolojilerine diyelim, kendi siyasetlerine uygun olarak biçimlendirmeye çalışıyorlar. Örnek veriyorum işte, ya Taksim hmm. Meydanı kendi ideolojisine göre biçimlendirmeye çalışıyor. Bir tarafta AKM'yi yıkarak, diğer tarafta cami inşaatını evet. yükseltiyor. Yani dolayısıyla burada e, az önce de belirttiğim gibi, kentin bütününe dönük değil aslında hani senin de bahsettiğin gibi, yani iklim sorunu meselesi ciddi bir sorun, iklim değişikliği meselesi. Ya buraya dair bir te, tek bir laf edilmezken hava kirliliğine evet. tek bir laf edilmezken e, işte sizin için yürüme yolları yapıyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz gibi projeler var. Bun, bunlar da bana e, çok e, böyle samimi ee, projeler gibi gelmiyor Seçmen Hı -hı. nezdinde sence karşılığı Var mı yani bu böyle Projelerin vaatlerin ya da Neyin karşılığı evet. var diye sorabiliriz belki. Ya şöyle 12 ilçeyi Dolaştım çok enteresan bir şekilde insanların Kendi dertleriyle kendi Sorunlarıyla adayların öngördüğü Adayların sunduğu projeler arasında Dağlar kadar fark var Ya da şöyle söyleyelim Adayların kendi projeleri var Seçmenlerin kendi dertleri var. Hmm. Yani bunlara karşılık bir çözüm üretilmiyor. E tabi kentsel dönüşüm sorunu var, imar sorunu var, her yerde var. Yani en büyük sorun onu söyleyeyim. Yani evet, 12 ilçede deneyim. imar sorunu evet. çok ciddi bir sorun. E, adayların sunduğu projeler arasında imar sorununu çözeceğiz, size tapularınızı vereceğiz diyorlar. Ama yani biliyorsunuz İstanbul'da yani işte 80'den beri İstanbul'da yerel yönetimlerde işte CHP geldi, e, özür diliyorum CHP geldi, AK Parti geldi, Fazilet Partisi geldi ama bu tabu sorunu olduğu yerde, mülke sorunu olduğu yerde duruyor ve e, bir kangren haline almış durumda. Örnek vereyim o enteresan bir şeydir. Mesela Alpertaş ile Beyoğlu adayı, Alpertaş ile AK Parti adayı arasındaki en büyük çekişme tapu meselesi. Hmm. Evet İlginç. son dönemde. Evet. <gülüyor> ok meydanında. Şu anda bütün seçim Beyoğlu'nda tapu sorunu üzerinden dönüyor. Evet ve diğer bahsettiğin bütün aslında 12 ilçede de. En temel gördüğün sorun evet. bu. Ve belki işte seçmenin de öncelikli beklentisi bu değildir belki ama beklentilerinden birisi bu tapu meselesinin çözülmesi. Belki en önemli seçmenle aday arasındaki kesişme noktası bu oluyor. Vaat ve talep arasında. Peki yani benim anladığım kadarıyla senin de söylediklerinden yola çıkarak tabii şimdi Türkiye ekonomisi bunu artık açık. ...söylemekte bir e, sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Resesyon be beklentisi var. Zaten e, teknik olarak da e, durgunluğa e, girmiş e, vaziyette ve para piyasalarındaki hareketlilik de bize önümüzdeki günlerde e, çok e, parlak bir e, geleceğimiz olduğunu e, göstermiyor. E, dolayısıyla e, ekonomik vaatlerin biraz öne çıktığını e, söyledin. Hı hı. Bunlara başka verebileceğin örnekler var mı? Hani kreş dedin... Hani çocuklar, kadınlar. Hı -hı. E, onun dışında, ya yani mesela benim Ekrem İmamoğlu'nun falan e, baktığım vaatleri arasında işte daha yaşanabilir, daha ucuz bir İstanbul, Hı -hı. işte e, gıdaya daha kolay erişebilir bir İstanbul gibi. Hatta suyla ilgili bayağı evet. bir indirim. Evet. E, suyla ilgili indirim %40, var. 40. Evet. Evet. evet. evet. evet. Vadı evet. var. Vadi var. E, İstanbul'da. E, bu vaatlerin dışında o dediğiniz gıda kooperatifleri hı. çok dikkat çekiyor. E, yani e, Alper abi burada çok anlık ama onun gıda, e, ucuz gıda kooperatiflerinin kurulması ki Eyüp, e, CHP'nin Eyüp adayı da e, Eyüp genelinde bir gıda hı. marketleri, gıda e, merkezleri kuracaklarını söylemişti. O e, hani bence e, İstanbul'da meyre, sebze fiyatları bu kadar pahalıyken hani e, seçmene e, orada seslene e, seslenebilmesi için önemli e, projelerden bir tanesi de Eyüp e, CHP adayının. Bunun dışında eee kreş, kadın sığınma evleri dışında e, gençlikle ilgili çok fazla e, şeyleri var. Mesleki Proje. e, kursları, projeleri var. Ee, bunun dışında neler sayabilirim? Ee, bunun dışında bir takım yerlerde işte örnek veriyorum millet bahçelerinin kurulmasıyla orada bir takım işletmelerinin e, kurulmasıyla birlikte e, Yeşil alanlarda bir takım parklarda hı hı. işletmelerin kurulmasıyla beraber gençlere ve oradaki yaşayan yurttaşlara e, iş vaadi Meselesi benim dikkatimi çekiyor. Millet bahçelerinde bir tür hmm. <gülüyor> ekonomik Aslında... krizi çözecek bir so, e, proje olarak sunuluyor. Seçmende de şöyle bir şey var mı Rıfat? Yani Fatma Yörür o da e, Artı TV muhabiri. O Batı'da yani işte e, Kocaeli'nden Çanakkale, Hı -hı. İzmir, Manisa dolaştı. E, ve şöyle bir şey söyledi. E, yani bazı seçmenlerde. Aslında bu belediye seçimleri de bir istihdam beklentisi yani benim evet. de yakınım hı hı. yani daha büyük daha kente dair projeler yerine e, sen, senin de İstanbul'da benzer şeylerle karşılaştın mı yani hem vaatler açısından hem seçmen beklentisi evet. açısından ya yani bizimkiler kazanırsa işte benim çocuğa da iş çıkar gibi bir beklenti ya da bir fikir var mı? Var var bunlar e, yani CHP'li belediyelerde de CHP'li seçmenlerde Tabii. de var benim görebildiğim kadarıyla zaten gençlerin bu seçime ilgisi yani oldukça düşük yani e, 12 ilçeyi dolaşmışsam gördüğüm genç sayısı hani abartmıyorum 4 veya 5'i geçmez standlarda veya standların önünden geçerek broşür alan hmm. genç sayısından bahsediyorum hmm. hepsi ya, ya emekli olmuş ya da belli bir yaşa gelmiş 50-55 yaşına 60 yaşına gelmiş e, Seçmenlerdi Bu hem AK Parti seçmenleri Hem CHP hem de diğer partiler için Bunu hmm. söylüyorum yani Seçime, şey seçime e, Hani e, az önce e, Programdan önce bir konuştuk ya e, Aslında Ankara'da Melik Gökçe'ye e, aday olduğunu Farz edip <gülüyor> ona oy verdiğini söyleyen Şimdi çok enteresan bir durum Avcılar'da e, vardı Geçen e, gittiğimde ...iki hafta öncesinden kadar avcılar da... ...Handan Toprak'ın CHP adayı... ...olduğunu farz edip... ...Handan Toprak'a oy verecek insanlar... ...varmış yani. Bunu kendi... E, ...seçmenleri söylüyor. Ki Handan Toprak biliyorsunuz orada... Ha, ...mevcut belediye başkanı... Evet, ...mevcut evet. belediye başkanı CHP'nin ama... aday gösteremediği için şu anda DSP'den, DSP'den. aday. Uh -huh. Orada ciddi çekişmeli bir... <gülüyor> e, ...yarış <gülüyor> bekliyorum DSP'de ben. enteresan evet. bir şey oldu tabii ...çıkış bu oldu bu seçimlerde Evet de DSP mi? sürprizi. Evet... Ee, biz süremizde yavaş yavaş azalıyorken bence biraz daha e, yani seçmen beklentisine dair e, bütün bu dolaştığın yerlerden en temel izlenimlerin nelerdi? Onları hı hı. biraz konuşalım istersen. Evet. Ee, burada <gülüyor> iki tane temel e, izlenimim var. Bir tanesi AK Parti seçmeni açısından, diğeri ise e, Cumhuriyet Halk Partisi, e, HDP seçmeni ve İyi Parti. Aslında iki blok. Evet. Ee, açısından şöyle bir beklenti ve izlenim edindim. AK Parti seçmeni tamamen e, kendisini düş dünyaya neredeyse kapatmış durumda ve e, 12 ilçenin belki birkaçında AK Parti seçmeni ile konuşabilme şansım oldu. Çünkü Hı. konuşmuyorlar. Genellikle renklerini belli etmiyorlar. Renklerini belli edenler ise genellikle ee, şunu söylüyorlar. Bu ekonomik kriz bir dış güçlerin oyunu. Hmm. Bu algı çok hakim. İkinci güçlü ha hakim e, algı ise bunlar HDP ile işbirliği yapıyorlar. HDP ile işbirliği yapanlar işte tırnak içine söylüyorum terör örgütleriyle e, ilk hattını işte ilişkisini kesmeyenlerle e, benim bir işim olmaz algısı inanılmaz hakim. Ya yani buna inanmışlar. Ekonomik krizi sorduğumuzda bunu tamamen geçiştirmeye dönük cevaplar vermeye çalışıyorlar. Anladım kadarıyla onlar da çok bu meseleden muzdarip ama e, hani buna yanıt veremedikleri için ya da ya verecek yanıtları olmadığı için e, şey yapmıyorlar. Yani buna cevap vermekten kaçınıyorlar. Doğrudan Erdoğan ve Bahçeli'nin söylemini. Evet evet evet e, yani bile bir evet. böyle yani hiç evet. cümlelerde değişmelerdeyse Cumhuriyet Halk Partisi ve yani o aslında iyi parti HDP bloku açısından ise yani ekonomik kriz meselesi, ekonominin ne olacağı, işsizlik meselesinin ne olacağı e, gibi sorunlar daha fazla öne çıkıyor. Anladığım kadarıyla zaten hani e, zaten o partiler de bu seçmenlerin partileri de zaten hani dikkat ederseniz zaten sürekli bir ekonomik kriz e, vurgusu, işsizlik vurgusu yaparak seçime hazırlanıyorlar. Seçmenleri de bu yönde tavır geliştirmiş e, durumda onu söyleyebiliriz. Bir, e, bununla beraber hani ha, kısaca şunu toparlayayım. Hı. Benim gördüğüm sahada şu var. 24 Haziran'da AK Parti seçmeninde bir konsolide olma hali vardı. MHP'li seçmende de. Ama benim bu seçimde gördüğüm AK Parti seçmeninde öyle bir kararlılık e, yok. Çok fazla kararsız var. Hatta Hı. bir rakam verirsem %10 ile 15 arasında bir AK Parti seçmeni e, muhtemelen muhalefete de oy vermemek için ama partisine de bir Ders vermek için e, Öyle söyleyebilirim Sandığa gitmeyecek ama diğer tarafta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle O sert e, Söylemleriyle beraber e, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP İyi Parti'de üçünün Konsolide olma hali var yani HDP ile İyi Parti'yi çok rahatlıktan yan yana görebiliyorsunuz Yani CHP adayına Oy vermek konusunda herhangi bir çekinceleri yok hmm. Bunu söyleyebilirim Bu, evet, Önemli, önemli. Evet Rıfat teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Önemli teşekkür bilgiler paylaştın bizimle. 31 Mart yerel seçimleri öncesi 12 ilçeyi gezdi gazeteci Rıfat Doğan. Ve o izlenimlerine de gerçek.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. İlginç bir seçime doğru gidiyoruz. Az bir zaman kaldı. Artık haftaya da seçimden sonra tekrar burada görüşmek üzere Üzeri diyelim. Diyor. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji